Mirastan arta kalan mal nasıl tasarruf edilir? Mirastan arta kalan kalmaz zaten ama niye kaldı onu bilmiyorum. Bir kişi vefat ettiği zaman malı ne olacak? Öncelikle teşhis ve tekfin bu masraflar karşılanır. Sonra bu kardeşimizin borçları varsa mutlaka o karşılanacak. Öncelikle o ödenir. Hı hı. Efendim vasiyeti varsa bak bunlardan sonra üçte bir oranında vasiyeti yerine getirilir. Kalan miktar da e, kimler varsa çocukları, eşi vesaire arasında ikili birli taksim Ama edilir. Ama ilk önce bu saydığımız üç seçenekteki Tabii bir olmasın. öncelik olur. Önce adamı defne edeceğiz, oradan çıkmayacak garantileyeceğiz, teçehiz ve tekvin ve defin işlemleri Ya yani masrafı oradan çıkacak. Sonra ne oluyordu? İkinci sırada borçlar. Üçüncü Maddi sırada, manevi borç girer mi hocam e, içine? Yani mesela vasiyetine olabilir. Adamın hacca gitmesi gerekiyordur. Gidememiştir, hı hı. sağlığı el vermemiştir, hı hı. para bırakmıştır geriye. Hı hı. O da vasiyettir mesela bunun yerine getirilmesi gerekiyor. E, vasiyeti yani benim adıma mesela bir çeşme yapın demiştir. E, bu üçte bir oranında e, hakkı var. Ancak mirasçılar şunu diyebilir. E, biz babamız böyle bir vasiyette bulunmuş, almayacağız. E, kalanın tamamını, vasiyetini harcayacağız diyebilirler. Böyle yapabilirler. Yani bunu da yapmaları mümkün. Daha sonra taksimat başlıyor. Bundan zaten artan olmaz. E, artan e, o, yani erkek ve kız varsa zaten, otomatikman ikili birli yani 3'e bölersiniz 300 bin lira var diyelim hı hı. 200 bin erkek 100 bin da kız çocuğuna eğer hanım varsa 1 bölü 8 ona ve kalan bunlara verilmek suretiyle taksimi yapılır kaldı ki arttı diyelim yani artmaz da yapacağınız şey nedir vefat eden babanız anneniz onun hayrına bunu ne yapabilirsiniz kullanabilir tasadduk edebilir ee, sevaphanesine yazılması için elinden geleni yapabilirsiniz. Teşekkür ederiz hocam.